ani şeytan varışın bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Adı safaliye nazım envarı feyuz ardından hak ile müstenehir olmak için akli ile istidada ifn için halihuzun murlarından bir talibi sadikin sadık bir talibi bu talibin ne yapmak lazım geleceği sualınıza karşı cevap bu tarifatı aliyye nasıl keyif alacağım üstazı diyorsunuz? Acaba nasıl alabilirim diyorsunuz? Ben de cevap veriyorum. İfade olunur ki, bir salik'in taali ve terapiyatı, bir salikin bu yola süluk edenin, bu yola düşenin, terakki etmesi ve tabir-i aharla tayyi makamatı makamatları emar eden levvamiye, levvami eden lülhimeye, lülhime eden lülhimeye, naziyyeye, naziyyeye geçmesi. Şüphesiz esnai sülükte, günün başladığın evradi eskarın sülükünde memur bulunduğu Memur bulunduğu 111 Estatürullahal Azim diyeceksin. Bir de Allah'ın menüke Rabbi okuyacaksın. 111'de La İlahe İllallah El-Melikul Hakkul Mübin diyeceksin. 111'de Muhammedur Resulullah Ahzatikul Vahmin diyeceksin. Onları bitirdim 111 defada Allah'ın masalli alası idna ma ala alihi ve sahbihi ve sellem'i Bir elham, Besmele'yle. Bir ayet el-kürsi, Besmele'yle. Bir elem neşrah neke, Besmele'yle. Bir innatayna, Besmele'yle. Bir idacaa, Besmele'yle. Üç ihlas-ı şerif, bir kulya auzu min rabbil elaqit bisme rabbi layla. Yaqul auzu min nas bisme layla. Sadaka Allahu alasi. Fatiha direkten sonra Allahu nasallallahi ah, Allah ida Fatiha-i Şerife okunur. Hasıl olan ecri mes'ubattır. Yer bilen bir zat eşkatul mahluqa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu tayyibelerine, ehline, ashabına, Sıddîr-ı Azâm Efendimizden müştazımıza gelene kadar, ne kadar ahirete ihtihal edemiz, bir anizam Efendimiz varsa ruhlarına ihdâ hediye eyledim, vâsıret Ya Rabbi'ye dedikten sonra 8-10 dakika ülü mü tefekkürü, ülü tefekkürü dedi. İnan yatakta can çıkıyor gibi, ağzına kambıra veriyorlar gibi. iman nasip olacak mı, olmayacak mı diye kaygıla yapıyorsun. Acaba halim ne olur ola yarabbi diyorsun. Öldüm, imanla öldüm inşallah diyerek kabile geliyor. iki melek gelir çınarlar gibi, gözleri yalburtar şimşaklar gibi. Biri sual sorar döpürler gibi. Dünya döner bir gün halen panolu. olur münker, nekir gelir, çok bir lan olur, dilleri lal eden iki melek gel, gel meleklere cevap verebilecek, veremeyecek. Kabirden on yürklü kalkar insan, kimi maymun, sırfatın dayalamar diye seren camıların yazdığı gibi, kabirden on dört suratta kalkacaklar birisi halin 14'ü gibi parlayacak mı? Eminim öte değil. Yer yanmak mı aynı sırat mı? Günler de sıkıntıya girer. Kana az mı? Her bir yerin arafı sırat mı? Acaba sıratın değişecek mi? aklağım daha düzeldi mi? Düzelmedi mi diye iyi bir düşündükten sonra defterimi de taramstan alacağım acaba. Sağ paniyi gelecek sorun mu, gelecek? Acaba benim keşferim Sağdan mı verildi, ola soldan mı arkandan mı diye düşündükten sonra Nisan-ı adalatın başında sağ taraftan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem alemin yanında iyalan şekilde filan oğlu filanın ameli daftılıverdi acaba günahı mı ağrıfı aleyhi ve sellem ne hafadet düşündükten sonra tarihun fil cennet ve tarihun fil zahir acaba hangi tırkaya ayrılacağını cehennet tırgasına mı cennet tırgasına mı düna Allah'ına dönüşün cehennem pergasına ay biliyor ki dil haline ulaşacak. Bir hal yetiş ya Resulallah, şefaat ya Allah, bir olsun. Birstanlı kişinin bir tutar za'nın bu hak isteklerine aynı idirdi diyor arlayan şahsın gözünün ona kadar azbillik birliği şefiaz et çünkü kastı ya Rabbi, efyunosat-ı ilahiyenî Hazreti i Muhammed Mustafa'ya indir, müteselselen Üstazımızın kalbine, onun kalbinde de benim kalbime ver ya Rabbi diyeceksin, kula demeyeceksin, diye, Allah'a diyeceksin Yanımız, ahri kainat Muhammed şöyle biraz dilerdi, gününde Üstazımız da bu katibi gültturuyor sağ tarafından çıktığı da ağızdan başlamış, değrana, değrana tam sol tarafından Hacı Eshani Erbil'i kuracağız. Siz Rahul gelmiş. Ayın, ayı ay, bahri yani, ayın şey gibi, karşı gibi senin çevirmişler. Onun içinde de Şerife, bayağı tefettürüm vermişlerdi. Nabıta-ı Şerife'ye 10 dakika, 5 dakika, yarım saat. Yani nihrengi noktası, lezzet alma noktası, tarafı etme noktası Ramıta'da. Tabutta ne kadar çoğulursa, feyiz o kadar çoğalır. Tabutta ne kadar zayıf olursa, feyiz o kadar zayıf olur. Bir bundan bir de Allah, Allah. Bundan sonra lef sahi celana geçen e, aldığın vers 500 ise, biraz alıştırdığında 1000'e çıkarsın, yanına çıkmanı sürarsın. Biraz 1000 de çalışırken 2000'e çıkarsın. 2000 Canın kazanını, tenceremini kaynatmadıysa e, altına bir kaç ozun daha atmak lazım birkaç bin daha atmak lazım Allah, derken son mümeğin altını tik tik tik, Allah Allah diye o kuşukla nasıl yorulup da güt güt güt deyip kalbin sesini duyarsan öyle kalbin sesini duyacak kadar sife devam etmem lazım yahu diyor ki üstazımız Cevaben ifade olunur ki bir salik intihali ve terakkiyatı ve ta'biir ahal la tayyı yükselmesi şüphesiz esna-i şulukta me'muru bulunduğu evrat ve eskara muvazaba. O çok muvazaba etmek yani gayret etmek lazım. Çünkü zikru'l şifa'u'l kulub. Kalbin şifası zikru'n olduğu için aman devam lazım. Kemal-i riayeti sayesinde olacağı tabi ise de yani evradına, eski arasına iyi devam etmesi esna-i sülüktür. Memurun bulunduğu evradına, eski arasına iyi devam etmek de ise esas olmak itibariyle iki hakikattan da ayrılmaması da e, gerektir. Bunların birincisi. Estağfurullah Bismillah. مَا أَعْتَىكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُورُهُمْ وَمَا نَهَاكُمْ عَمْرُ فَنْتَهُمْ Haşif surası, yedinci ayeti celile Cemile Mal Peygamber size ne verdiyse, ne emrettiyse onu alın. Hazreti Muhammed size ne emrettiyse, ne dediyse, ne söylediyse, ne sünneti varsa onu alın. Size ne yaksak ettiyse, neyi yapman dediyse ondan da sakının. Yani şeriatsız harikat olmayacağı için, Yani illa bu ayeti Celile'ye uyacaksın. Peygamberimiz ne imretliyse tutacaksın, neden neyi Allah'ın emri de onun içinde sattı. Atı'yı Allah ve Atı'yı Rasul, Allah'a da Rasulullah'a itaat edeceksin. Peygamberine muhalefet hususunda, her şeyden sakının, peygambere muhalefet. Yani o yapmış er, biz bunu yapacak bir ihtiyaç duyuruz, yalnız yürürsen o başka, yoksa yapmaya gayret edeceksin. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edeceksin. Ol imkundun tu'alibunen Allah'a fettebi'ûniyye olacağım. Öyle olmazsa olmaz kardeşim. Uymaz, vazulur. Vazulur. Akıl bulması gibi dağıtın. İnanı talikatına. İlla Resulullah ve Ece'sin. Ayet-i Celilesine tevfikan şeriatı mudaharada gösterilmiş. Şeriatı mudaharada gösterilmiş. Deyin diyelim. Ve Salat ehval ve selam hazretlerinin i ve efalinden, kavlünden ve peylinden, yani geri şerdi neyse o sünnet, kavli de sünnet, söyledikler. Şöyle yapın, böyle yapın, hep o sünnet, anlaşılmış olan devamir ve nevahiden sermuru, kılın ucu kadar, kılın ucu kadar inhirap etmemesi olduğu gibi, ikincisi dahil, birincisi bu. Yani Rasulullah'ın sözünden inhi kılın ucu kadar ayrılma diyor üstaz Azam Efendimiz. Yani bir lezzet alayım, bu yolda ben de çalışıyorum, terakki edeyim, velilerden olayım, Allah'ın sevgili kullarından olayım, rızasını kazanayım. Diyiyorsa Rasulullah'ın gösterdiği şeyden zerre kadar inhiraf etmemek lazımdır. İkincisi deki, ve künümüze sallallahu aleyhi ve sellem, tüm esure, yüz on dokuz bir de sadıklanlar derler, bu kadar üç şey var kadar birisi yenen evre ve eskerat, hatt ayet, ikincisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem مَا تَعْقُمُ الرَّسُولُ كَتُذُهُ وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُمُ Ayet-i celilesine ittibağın, ne emrettiyse tutun, neden ne emrettiyse kaçın. Üçüncüsü, لَكُونَ مَا أَصَّدِقِينَ Bir de sadıklarla beraber, kâziplerle beraber, yalancılarla beraber olmayın. Bütün hayatımızda sadıklarla beraber okurun bakmayın. Daha buraya, sadıkın, sahabedeyim, yürşidi kâminlerle beraber olalım. Nasıl oluyom? Ortada, uzakta, ben buradayım. Hal ben onlarla beraber olum, onun ismine rabıt ediyorlar sana. Halden beraber olum. Çünkü velileri bir kaldırını iki kadar dünyada yüklüyorlar. Seni böyle gözlerinin önünden saptamıyorlar. Öyle olunca sen onun yüzünün dibinde oturuyor mu? şimdi şu oturuşunda? Yani o başka bir yerde değil, demiş efendim sizi yalnız mı getireceğiz, zabıta edeceğiz, biz sizin mı varacağız, zabıta edeceğiz Allah Allah, onları düşünmüyorlar. Biz şarttan doğmuş bir güneş geldi. Bak ziyası hepimize geliyor. Kendi şu güneş ziyası olmadığı halde onun ziyası yine karanlık gelirse bir günaber geliyor. Çıra filan da istemiyor, elektrik biz diyor ki herkesin nuruna giderek yalnız inanç benzeresi inan açık olsun. Yani şu inanç benzeresi açık bir ve içerisinde içerisinden gidelim. <gülüyor> İmanda, amelde, ahdinde, sözünde, gözünde doğru olanları, hafigattan ayrılmayanları tercih etmek e, gerektir. Yani Sadiqe'nin de tarifiymiş bu. Sadiqe'nin kime dersen imanında kamil. Amelinde <gülüyor> devamlı, devamlı ahbinde, sözünde, özünde, doğru olanları, havigattan ayrılmayanları tercih edin, iltizam edin. Sadiqe'nin kime dersen imanında kamil. Amelinde... Devamlı, devamlı ahdinde, sözünde, özünde, doğru olanları, tabikattan ayrılmayanları tercih edin, mühtizam edin. İhtizam-ı şeriat var, tarikat değil. Şahid-i hakimin şehadetiyle emniyeti kezdiği, sabuk eylemiş, Yenurşid'in yani devamı rabıtasından ibarettir. Daha açığımı söyleyeyim diyor ustazımız. Yani şeriatla tarikat şahit olmuş, onun mutlu cihan olduğuna karar vermiş. Karar vermiş, böyle bir mürşid kamilin devamı rabıtasından ibarettir. Bak üç şey verdi, birisi aldığımız evlat ve eskârı kıt kıt tık kıskan okumak, geçirmek, bilhassa şafağla okumak. Şimdi sahur olayı oluyor, sahurun son saatini alabilirsin. Ezenler okunur, namaz vaktine alır, derslerine okursun, ondan sonra namazını da kılarsın. Bunları istiyoruz, ihtiyacımız yoksa, o da kuleliğine gelirse, gelmezse kendini lütfet ediyor. Sizin de bize bir ihtiyacınız var Yalnız şu konuştuklarımızı tutup da amel edersek kurtulacağız inşallah. Allah'a amel eden Zümre'ye ilhak bulursun bizlere. Şunu da ifade edelim ki, şunu da ifade edelim ki şeriatı mudahharanın evamir ve nevahi emriyle nehyettiği itibariyle başlayacak iki kısmı vardır. Evamirden maksat bir cümle perahiz ve lavahil gibi, nakile gibi, yani emrinden, evamirden, Allah'ın emrettiği şeylerden harzlar, vacipler, sünnetler, nevâfiller, işte sünnet de gibi nevâhî dâhî, Cenab-ı Hakk'ın haram buyurmuş. Bize iyice anlatmanın için haram buyurmuş olduğu gavlü ve feilden ibarettir. Haram ettiği şeyde, avullerimizle, dillerimizde kıybet olmayacak, yalan olmayacak, yalan olmayacak, amellerimizde riya olmayacak, suma olmayacak, ahlaklarımızda a olmayacak, tamam olmayacak, kul olmayacak, adamak olunmayacak, kendini olmayacak. Olan olmayacak. Ciğer olmayacak, hasyet görmeyecek. Bunlarla ben Cenab-ı Hakk'ın haram buyurmuş olduğu ağrı ve eilden ibaret. Aleyhisselam El iman, nusfan ve nusfun ki ve nusun meşkur. Yani iman-ı kamil iki sınıftır diyor. İki sınıftır. Bunların birisi, İhtikaviyle nahiden, İmtina maddiasına olan sabırda. Sabır deyince şöyle, Öğrenime sabır, malımın güzayi olanına sabır. Neden? günahlara sabır. Orucana sabır ediyorlar. Oruca. Savumur. Sabir savunur. Akşam on beş buçuk saat sabrımı bize evretiyor. Canın yemeği istiyor, yalan söylemeye kulağı açma, içmeği de istiyor. Meyvayı da istiyorlar. Ya sen sabrını da kolay getiriyorum. sabra alıştırıyor seni. Bütün günahlara sabretmek. Öyle değilim namusuyla da, kumarla da, rakiyla da, menhiyyet ile de, Harayla da, pulla da satılıp geliyorlar. Şöyle gençleri bulmuşsun da Allah'a şükrettiğim için geldim içinize yani hasta. Gecenin saat birinden beri sürünüyor minam. Böyle rahatsız vücudun. Böyle duyunca biz bugün de şunu gannet olarak biliyoruz şu gençleri başımızda. Bunu Allah'ımız verdi bize. Allah'ımız verdi. Bizim hiç mekalımız yok. Şurada niyeti sadıkayla ile üç bir sene... Bağız verdim, Ya Rabbi, gençlerime aitlerim, yok, benim çabanla olmadı. Halide Zülcelal, gençlerin içine bir yeşerme lütfetti, iman lütfetti, şimdi başımıza tutlantılar kaldılar. Caminin umumu genç gibi, yani halen sekiz, on yaş, on yaşından yukarı çocuklar. Bütün başımıza cami, onun için Allah yeşer diyor bunu. İrtikab-ı menahiden intina manasına olan sabırdır. Diğeri ise intisali evamir ve tatiladan ibaret olan şükürdür. Elhamdülillah ki oruç tutuyor. Elhamdülillah terevih tutuyor. Elhamdülillah biz çöpüyoruz ve estağfurullah çekiyor. El Elhamdülillah ki tehdit okuyoruz. Elhamdülillah ki iyi insanların yanında suhbetinde oluyoruz. Gelene kadar şükür lazım bu. Yani bu ikisinin birisi inan periz, birisi de ilaç. Şu günahtan imtina hiç Hiçbir günah etme diyor. Azabın gizli onda diyor. Şu belirle ki ibadet itaatta ilaç diyor. Kullan da bak. Kullanır kana, kullanır kana diyorum ya. Sol mümeyenin altından Allah diye başlar. Sağ mümeyenin altında ruh da demeye başlar. Sol mümeyenin üstünde sır da demeye başlar. Sağ mı mevsimde demeye dedi başlar? Çadırin ortasında temşurda Muhammed Ali Vesselamın adabının altında olan hapa Allah demeye başlar. Dayanamaz annen ortasında nefis de Allah bilmiyor başlar. Dayanamaz bütün vücudun damarları sinirleri zıp zıp zıp zıp Bunu yaşayan bilir. Ayayın altından zıp zıp zıp zıp, ucundan zıp zıp zıp zıp böyle. Allah'ı zikreder, bütün vücut nefis, olur, olur, bunlar bütün ileştir arkadaşlar. Arkadaşlarım, böyle devam edelim inşallah. Malum o, o, olan ki, hadis-i şerifte menâhiden imtina, devamına mukaddem zikir duyurmuş olduğu iki nökteye işarettir ki, yani Allah evveli ediyor, sonra e, emrediyor. Yani ilki kötülükten ediyor Kötülükten nehyediyor. Sonra da evamiyle emrediyor. Allah iyilikle emrediyor. Ben bunu mesela temsil Ben size temsil edeyim. Şu binayı yaptıktan, yaptıktan sonra penceresi açık, kapıları açık, daha kurulmamış. İçeriye. Kurduydukuyum, altımduuyum, ahça duuyum, yatakların duuyum, halını duuyum. Emin olabilir mi? Yani pencereden hırsız girip de çıkarmaz mı? Kapıdan girip de çıkarmaz mı? İyi ki bunları kilitleyeceksin, örteceksin de kaydını ondan sonra koyacaksın. Yani kapıları kilitleyeceksin, pencereleri kilitleyeceksin. Şu penceresini gelin namusuna bakmayacaksın bir de babam. Ağız kapısını kilitleyeceksin, gıybet, iftira, isnat, gitmeyeceksin. Ondan sonra efendim, kulak kapısını kapatacaksın, çalkı, televizyon filan, gözünü ona bakmak, kulağınla dinlemekten kendini hala koyacaksın. Ondan sonra içeriye koyduğun, ondan sonra Allah'ın emirleri gelir, namaz korsan kalır, oruç tutarsan kalır, zikredersen kalır, yoksa... Da... Şeytan nefis istediği gibi girerse bir şey koyan o var mı arkadaşlar, hiç imkanı var mı? Onun için istazımız böyle emrediyor. Peki bunların birisi <Gülüyor> derdinde sahip silenin celb maslahattan, mukaddem bulunduğu, evveli mazarratı dekilen, sonra iyiliği Celbeden şu evi yaptıracak olursan, evvel bütün yıkılan kerpişlerini, taşlarını, hepsini evvel kaldırın, temelini kazan, ondan sonra bina onun olduğu yere yapılır diyor. Yani bu böyle güzel güzel bize tarif ediyorlar üstazlarımız, Celbi i maslahattan, mukaddem bulunduğu, Zararı kaldırmak, faideyi elde etmekten yoncedir. Faideyi almadan evvel zararı kaldırmak lazım. İkincisi ise, ibadetin ve tarzın kağıt ve ve icra. Ve icra eylemek, turve-i haricinde ve ihticab-ı ve iştinab-ı menahiyse er imkan dahilinde bulunduğundan, fevaidin, faidelerinin, e, faidelerin daha şuburlu olduğudur. Hatta diyebilirim ki, alem İslam için mütasadir olan, tesavvur eden Teali ve Terakki'nin en mühim sebebi terk-i masığıdır. Masiyeti terk etmektir. Günahları. E, Yahya bin diyor ki, teakkup ederim o kimseye. Nesine takip edin efendim diyorlar. Hastalık korkusundan, pehrizden, e, pehrize yanaşamaz, korkuyor çünkü inan ailenden ayrılacaksın deseler ayrılıyor ölümün korkusundan da. Cehennem korkusundan, günahtan pehriz etmiyor. Şaşarım bu insanlara diyor. Efendim. Şaşarım bu insanlara. Terki maasıdır. Maasiden müberra ve terki maası sevaptan Muarrab olan melaikanın makamı tabiilerinden terakki edemedikleri dahi bu manaya müeyyittir. Bunu da anladın. Melekler halk olundukları gibi kalır. İnsanlar halk olunduk gibi kalmaz. Gün bir gün yetişerek, akıl bali olarak, zikrederek, namaz kılarak terakkileri meli olur, kutbu cihan olur, kavsi ansam olur. Ama melekler yerinde durur. Neyin için diyor? Neyin için olsun diyor. Bunlarda da diyor, şeytan yok, nefis yok. Emri bil maruf, nehi anil münker yok bizde var. Biz günahı terk ettiğimiz için terakki Günahı terk ediyoruz da ondan terakki ediyoruz. Melekler böyle değiller. Melekler böyle değil. Melek bize bir şey yaptı ediyor diyor ki keşke ben de insan olaydım. Çünkü bu hale diyorlarmış işte hep bakıyorlar, görüyorlar. <gülüyor> Rabbim. Yani şu adamların sohbetlerine mektum alıyoruz biz. Yedisi han dökecek diyordunuz onları. Değenmiyordunuz bana mücadele ettiniz. Mi? Şimdi bakın bunlar bütün ibadet ve itaattı. Ya Rabbi. Keşke biz de insan olsaydık da uzak yakından toplansak da sohbet edeceğiz. Lakin biz böyle olamadıklar. Salla melekler yümbülendiriyor, melekleri yümbülendirecek hal bu hal, onu uçurur <gülüyor> Melekler terakki edemez ama diyor ustası ı insanlar terakki eder çünkü günahı terk ettikleri için. Bir onlarda zorluk yok, yemeleri içmeleri uyumalar gibi kolaylık var bunların ibaretinde. Biz gibi öyle var, <gülüyor> biz çok zor, elhasılı menhiyet ve muharramattan tevahkı, sakınmak yani ve terakkiyatı, maneviyeye hadim olduğu kadar menafiye, maddiye ve tovairi cismaniyesi deki nazari itibardan dur ve uzak tutulmamalıdır. Yani günahlar terakki ettirdiği gibi dünyada da faydası var. Hırsızlık etmezsen hapis etmezler, etmezsen bir kimseye hapis etmezler, bir kötülük yapmazsan yapmazlar, ilin kızını kaçırmazsan yapmazlar. Ne? Böyle say say say say, dünya menfaatlı, dünyada hiç bir zarar gelmez o alama. Lakin, meniyeti işleyen adam aynı böyle olur mu? Dünyada da zararlı, ahirette de zararlı. E, tutmalıdır. Meniyetin insanların mal ve canına, şeref ve şanına iras ettiği zarar ve ziyanın kabili telaffu olmalıdır. Bir kardeşimiz vardı. Bakın arkadaşım diyorum. daha orada çadırları var. Şu dişte. Tarikat da gece ailesinin kafasını bastırır da ahle ibadet eder. Sen gülmeyeceksin, diya olur diye bir yorganın altından bir çık? Senin tarikatın yok, beni görmeyeceksin diye böyle. Sohbetlerden hiç gir, hiç gir ağlam. Çıkar, hiç hep takip ettiler. İnan Dereköy'deki ihvanın çokluğu o çocuğun ıslah olduğundan oldu. O oh, Çünkü bir numaralı bırakıcıydı. Fena kimseydi. Onun de böyle hıçkır hıçkır Dereköy'ün camilerinde ne de vasıda ne de Allah'ı işit. Herkesin yes. Bir gün, bir gün şeytan yine bir fırsatını bulmuş. birinin namusunu çadırına girmiş. O çadırdan sahibi gelince bort diye çıkınca yaşından sonra millete laf dağını verdi. Bak beniyetin nasıl olduğunu hem şiriyattan hem tarikattan mahkum oldu. Hiç buraya gelemez. Yanımıza basamaz. Çünkü yüzleri kara oldu. Resulullah'ın yanında da kara oldu. Allah'ın yanında da kara oldu. Hutm-ı da yanında kara oldu. Ne yani yüz karası bu? Onun için yavrularım. Yani meniyetin insanın malına, canına, şerefine ve şanına iras ettiği zarar ve ziyanın kabili telafi olmadığı hesabı basiratın malum ve müsellemedir. Yani basirat ehlinin ki bu herkes böyle biliyor ki namussuz insanlar hep hapishanede. Yani eee iç işleri bakanı gelmeseydi bütün hapiste bizilik ya. Biz olduk dünyaya ya. Sen Allah diye zikir ibadet edmiyorsun. Yani iman tarafını kayırıyorsun değil ya. Allah daima bizi başlar bulundursun dursun. O milletlerin masumların Allah yedi kudretiyle ayağından tutsun, yerlere indirsin, tamam, yeriyle yeksan Amin. olsunlar. Ramazan-ı Şerif'te orucun zamanında dua kabul olur, hiç Amin. bir zaman birisi iktidara gelemesin, daima bizimle kurmayı Allah bırakmalısın da, bu Amin. salahiyet bizde olsun da. Amin. Bir, biz başka bir şey istemiyorduk Ya Rabbi, senin rızanı bulmanın için zikrimize tokanmasınlar. Bağızımıza tokanmasınlar, ibadetümüze tokanmasınlar, <gülüyor> senin için pervane olduğumuza tokanmasınlar. Amin. Bir veliyin etrafına toplanmamıza gayıl olmayıp bizi hapishanelerde süründürme ya Rabbi. Nerede bir fena anarşit, fena namussuz, dinsiz, imansız, komünist, masum varsa onları süründür ya Rabbi. İslahı mümkün değilse süründür ya Rabbi. <gülüyor> Onun için insanın ıslah olmasını demek nefsin e, dersini çekip tamamını kullanmış oluyor. Şimdi doktorun içine tutmayacağın sana bir renk çatabilir diyor. Yok bu ilaçların ilaçası. Bir büyük ev var. Eskiler bile sayıp size sayısın ve bildirdiği ev var. Bütün ilaç Bu canlı ilaç. Bunun tamamı yedikten sonra ki pehriz. diyor ki perlis diyor. Perlis, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiğini, bundan bizim reçe reçeteye çok yardımlı diyor, ne ettiğini vermişti, ne arıyor. ne ettiği bütün günahlarda <gülüyor> Hastalığı neyse bunun ferhizini verirler, yaşamlar verirler. Bizim hastalığımızın ferhizi cenni. Burada tarif ediler. Baştan dersini ilaç yoraktan bunlar değil. Derden geldiğinde Rabu Tayyip, Rabu Tayyip Urşid, Narsayi Celal, zıfırlaşık ağır ürünü de veriyor onlardan muhteşem beklediyorsun bismillah yalnız başına bir insan bu reçeteye kullanırsa iyi uyum zarara girer, meclum olur, dağlara düşüyor, yakın olma as-sadi benim noktalarını da razıkaya daima onunla ictibat edildiğin için fazla geçmişsin, ciddi tüm ne tür apa, halikarın ne tür iş, hepsi benim bir yamaat ele vermedi. Yani ne varsa, var, bu inat, bu canlına kadar inadı varsa, sıfırsa niye bu muşkun? Bizdeki olan sende de muşuk ki, ele bir bir şey bir sizin kıyılarınızı, biz çalışıyoruz. Başka bir sıfat yok. O da işte aslında tarzı yok, baktım ki konuştum geldim. Aslan oldun. Ben de ben, şöyle bir hal Ama ilerci fazla Çünkü size ben ufaatı üç tane kullanmışsın. Fazla gitmişsin, seni öldürür diye yaşıyor Ama beni evveler yapma, hiç ayaklamıyorum, ayaklamıyorum. Neyse, o soracağım sana, fazla olursam. Onun için onu da ilgiliyor. Sizlerinde Allah'ın neşlerin tarifi şu. Kulledir onlara yön. Onlar yaptıktan aşağıya ilgildi. Evet. Siz faideyi, size en büyük faidenin geçecek bir ders verildi. Bu dersler, yenip verilir, kütürtten lehi, meleklerden yürürlicek. Onun ona için güzel bir şey, ben de görürsün, biz ağzını ben sonra içeyim dedi. Ona var dedi, onun başından daha cansız bir ses geldi. Yani yo, yetmiş tane şehit verdi. Yani yo, dedi. O demeye, ben derin da ona ilki verdi dedi. Onun canı çok az kalmış, o içsin öyle. Ona varan adar vermiş. Geriye gelen adam ortada ölmüş. Eriye gelen adam orada ölmüş. Üçüne de sunası bulunmadı. Böyle harbi böyle darbettiler, böyle zahmet çektiler. Hiç erticek bir şey. Her, bir iki tokadan ne? Canımız çekmeye geliyor. Allah için şey diyor canım Allah'ım. İnan bütün günlerimin yerinden o sıkıntılı günün dersi daktı geldi. Oturun biz yok. Gazi olmuş gibi. O Şehit olsak da ilk kaç olsak da yık, derken öyle rahatın içinde ne oldu ya kıvam ne olsun habibi ikmedim var Hazreti Hamzayı şehidi şahid et Şehitlerin seyyidi oldu o zaman o müjahida ne olsun diye çok şafatıysın diye onu verdim dedi benim verdiğim çok görülmez, görülür görülmezmiş, <gülüyor> görülmezmiş. Yarabbi bütün sahabeler kaçtı falan oldu. Şöyle oldu vaziyet. <gülüyor> Habibim, hikmetin çok ben dedi. Halis, muhlis, münafıttan, kâzipten ayrılsın diye. Siz her zaman kazanacak olsanız da içinize çok münafık gideceğiniz. Şimdi halis olduğunuz, şimdi baştan yine işinize. Yani dağılmayın, toplanın yeniden. Şimdi münafıkları seçmenin için verdim bunu diyor. Gelmiş de Nide'den o ihsan şeyi söyler diye böyle e, takdim eden çocuk. Diyor ki efendim diyor halis müklü seçiliş gördüm. sonra biz işimize diyor kardeş olduğumuz belli ama konferanslarda da iş yok diyor. İlle diyor bu genç sizin sohbetinizle bulunsunuz. Yani sohbette bulunan zatlar çok ihlaslı oluyorlar diyor. Tıp diyor geçiyor. O orada kalıyor diyor, diyor. çıkıyor, iyi oldu diyor, diyor. sabahlı kalmıyor bu diyor. Peygamber Allah'ımız da Habibim diyor, münafıktan muhlis seçilsin diye yaptım. İçimize çok münafık girecektim, Muhammed'in askeri her yerde Handek'te muvaffak oluyor, Bedir'de muvaffak oluyor, burada da muvaffak gitsem, Ha diyecek içinizde münafığın sayısı belirsiz olacak. Eyti ben diyor dualist sizkine gönderdim işi. Şimdi halis müminlerle bir araya gelir hale diyor. olarak peygamberimiz 7 tane dedi yok kulhasatın 7 tane hikmet yazıyor. Bir tercüme uhur. Bunda 70 tane hikmet var. <gülüyor> Elhamdülillah aynı günü yaşıyoruz. <gülüyor> Vahri kainat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Zeyd hazretleriyle o taife vardığında ne diyor ya yani bir şey dediği yok. Gelin diyor şeriata gelin, Kur'an'a gelin. Elimde Kur'an, ümümde bürhan. Allah vahittir böyle devam ediyor. Kafirlerin ayranlığı bu zamanın ayranlığı gibi kabardı. Ellerinden ne geldiyse onu yaptılar. Ben saymıyorum sayın sonra ne kadar ellerde neler geldiğini bil. Bizim iki defa daha hacca giden hacılarımızı 65 yaşındaki verilen maişi belediye reisi tarafından veriliyoruz, zannediyor. Simsiyah oldular şimdi böyle döndüler, gittiler paranın yoluna. Hacca giden adam. <gülüyor> böyle para, cam, cam, Onun için bunlar bütün hile, fut'a, keyit, hep ayaklarına geçer, yine muhlis olanlar ileriye gider. Bunda ben hiç şüphem yok, hiç şüphem yok. Bunun için hiçbir müteessir istemem. Hep imanımızda kamil, ihlaslı olacağız. Birisi Dahal Hariri Efendimiz, Hudsus-i e Sırrallahu Halifesi demiş ki, ben de da vilayeti Kıbra'ya irtika ettim. Ben de bana da Vilayet-i verildi, demiş. Yaptığa o dereceye de çıkmamış. Sen o dereceye çıkmadın, dese, bir de çıkmadın diye anladın bir o bir vakti gelsin de diyeyim demiş. Bir geçiyorlarmış, daha Hacı Efendimiz'in atı diyor, Efendimiz teyipte bile sesi var böyle, atı geçmiş. O halifenin atının iki ayağını kaza an, basmış, o geçince at yere kapanmış. O, ta, o halife boyu şiye gömülmüş suya fı fı fı bir talaş çıkarmışlar. Ama aradım oldu bunu, gittim oldu filan diye de, o söylemişsin, unutmuşlar. Ne yapmışlar? Gelmiş, gelince, Hani demiş, "Milayeti Küfraya irtika ettim." diyor bu talaş ne hissediyor? dedi, bu Allah'tan geldi, bayağı selüver dedim ki Kader oğluğundan yılan akrab ne akarsa gel gel yapsan Ne kahri desti e'dadan ne lütfu aşinadan bil Umurun hakka tevfiz et cenab Kibriyadan bil Ne desti kahri e'dadan ne cümrüt yemeği e'danın elinden bil destinden Ne lütfu aşinadan bil ne bir sana lütuf olduysa ola dostluğundan bir eğilim oldu zannetme! Umurunu hakka telpiz et! Umurunu Allah'a telpiz et! Cenab-ı Kibriya'dan bil! Cenab-ı Allah'tan bil gelene. O, o kulların elinden değil! Bu Allah'ın elinden gelen! O salahiyeti vermese, eli tıpramaz, gurur gelirdi verirken. Onu yapamazdı, yaptırdı! Allah'ımızdan biliriz! Sabrederiz! Mükafatta nail oluruz. Dedim sen ne ettin dedi böyle dedi. Ne diyeyim efendim işte. Anam makamı Kıbraya iftira ettiğini söylüyorum. Edememişim efendim. Sen <gülüyor> ölürmeyi düşünce o bana. Allah'tan gelen şey de ölürsen ölürüm. Bu büyükler böyle. da adamlar böyle. Muhlisterler. Dünyanın enfatı için çalışıyorsan azıcık bir şeyle dönelim gelelim şimdi bunlarla dinlenmeyen yine kalbin başkasına kaçar. Allah bize halis, muhlis kardeşler versin. Hmm. Bizi ihlastan ayırmasın. İve devet cehde adem min abidi musibeten fi bedenihi, in fi veladihi, in fi malihi istakbel ala bi sabrin cemilin istahye tu yevmel kıyamete en ansabahu mizanen ev eşrahu lehu divana. Bu hadis-i kutsile sizi çok müjdeleyin yorumlar. İzâ teveccühü abdel minhabiydi. Kullarımdan mevbu olma teveccüh ettiğim vahıtlarda, yani razı olacağım vahıtlarda musibeten fi bedeni. Bedenine musibet verir. Bir musibete tutulurlar onlar. Ev fi velediyav fi evladına veririm. Ev fi malihiyav da malına, reyne, neyine bir şeyine vereceğim. Estağbe lehabi sabdin cemilin. Sabr-ı Cemil'le istikbal eder de senden geldi ya yarabbi. Bir, sabr cemili tasavvuf kitapları işte evladı müleni dışarıdan gelen bilmezse öyle çeyresini aldırıyor, ölü sahibi. Hiç belli de o da güleç. Bizim Ahmet'in vefatıydı da benim böyle güleç ile güle konuştuğum gibi. O sabır ı Cemil'i sırf Nevla atıyor kalbe. Yani Allah'ımız attı mı, insan sabır. Ediyor. Ondan sonra böyle istikbal ediyor, Sabrı ı ile karşılıyor. Bunlar senden geldi Allah'ım, diyor. İstahyay ki yevmel kıyameti. yevm kıyamette haya muamelesi buyurur. Haya ederim o diyor Allah. Haya da münezzehir. Haya edenler gibi yaparım. En ansıbe lehu mizanen lehu divane. Onun için mizan da vurmam, huzuruma da çekmem, dimi? Sen niye şöyle ettin, şöyle ettin, dimi? onlara musibet ettin böyle, böyle bir şey duymadım. Ne öyle mazluttarı? Basiremizi müşahadeyi haktan, sami amizi gözümüzü müşahadeyi haktan, hakkı görmekten, samiamızı, amizi şu kulağımızı hakikattan mahrum buyurmasın, Amin. Amin. Ve selamun ala müslin ve hamdülillah iraf رجال الله تعالى الفاتحة